Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve 8 Aralık Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde gerçekleşecek olan Gıda Toplulukları çalıştayını konuşacağız programımızda. Üç tane çok değerli konuğum var. Beşiktaş Gıda Kooperatifinden Didem Erbak. Hoş geldin Didem. Merhaba. Halk Beskop'tan Kazım Pekşen... ...hoş geldiniz Kazım Bey... Merhaba, hoş ...ve hoş. Eko Hacita'dan Alpercan Kılıç... ...hoş, Sen hoş geldin Alper... Hoş ee, ...evet bu yıl üçüncüsü düzenlenecek gıda çalıştayını... ...gıda toplulukları çalıştayını... ...ama öncesinde Didem sana sormak istiyorum... ...gıda toplulukları niçin gerekli? Şöyle bahsedebilirim kısaca... Ee, ...aslında hepimiz... Ee... Yani çok temel bir ihtiyaçtan yola çıkıyoruz. Gıda gibi temel bir ihtiyaçtan. Ee, var Ama içinde yaşadığımız sistem içerisinde ne yazık ki e, gıdaya ulaşımımız e, belli aracılar üzerinden oluyor. Ve bu e, aracılar bizlerin içinde olduğu, bir parçası olduğu, inisiyatifinde olduğu aracılar değil. Tamamen bizim dışımızda organize edilen ve kurgulanan bir sistem içerisinde biz gidiyoruz. Mesela kentlerde yaşayanlar olarak gıdayı market raflarından işte belirlenmiş fiyatlar üzerinden hatta yani üreticinin ürettiğinin çok çok üstünde belli karlarla e, ulaşarak elde edebiliyoruz. Ve gıdanın hiç hikayesini bilmeden. Evet bilmeden yani birçoğumuz nasıl üretildiğine işte kim tarafından üretildiğine yani sanki o marketin bir ürünüymüş gibi. O, o market tarafından üretilmiş gibi o gıdayı alıyoruz. Ama bugün e, gıda topludukları, ee, üretim sürecinin bilindiği, e, üreticilerini tanıyarak e, nasıl bir gıdaya ulaştığının farkındalığıyla aslında o gıdaların tüketile, tüketilebilirliğini, tüketilebilirliğini sağladı, sağladığı bir topluluk anlayışıyla hareket ediyor. Ve aslında en önemlisi şu, ki, şu diye düşünüyorum. Ee, bireyin kendi gıda tüketiminin yanı sıra aslında başka bireylerle ilişki kurarak... Aslında bir paylaşma ve dayanışma ilişkisi içerisinde bu topluluklar aracılığıyla bir araya gelmesi ve gıdanın tüketimini de ortaklaştırması ve tabii ki bu paralellikte aslında üreticilerle de ilişki kurarak yani üreticiyle tüketici arasındaki ilişkiyi aslında daha sık ve bilinir bir hale getirerek gıdanın tüketimini sağlıyoruz gıda toplulukları aracılığıyla. Aslında orada kopuk bir ilişkinin tekrar tamir edilmesi de bir amaç. Evet yani o aslında şöyle oluyor. Yani mesela gıda toplulukları içerisinde bulunan veya gıda topluluklarından ürün alan insanlar aslında mesela üretim alanlarına da gidebiliyorlar. Bu imkanlara sahipler. Ee, o yüzden bir güvenilirlik var, karşılıklı bir samimiyet var. Ve tabii ki hani bugün bir, bir tane gıda topluluğu yok. Birçok gıda topluluğu var ve aslında Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayarak ya da var olan sorunlarımızı çözerek de farklı bir ilişki biçimini yaratıyoruz. Bu da çok önemli. Evet. Yani işte bencil işte herkesin kendine ürettiği değil de aslında ortak bir anlayışla güzel bir yolda yürüyoruz gibi geliyor gıda evet. topluluklarıyla beraber. Evet. Ee, Kazım Bey, size sormak istiyorum. Tüketik, tüketim alışkanlıklarımız şu anda şehir insanının en büyük derdi. Yani aslında gıda toplulukları en çok da şehir insanının... ...bu tüketim alışkanlıklarını e, yeniden yapılandırma... E, ...sına da hizmet ediyor. Tüketim alışkanlıklarımız ne durumda? Yani siz halk beskop olarak neler yapıyorsunuz bu konuda? Aslında bizim... E... ...ortaya çıkışımız ya da çıkış noktamız... ...biraz da bu sorunun cevabıyla ilintili. Hı hı. E, çünkü... ...gördüğümüz şey... ...arkadaşımızın da biraz evvel izah ettiği gibi... ...marketlere gittiğimizde... ...ambalajlanmış, dizilebileceği ambalajlar içerisinde... ...işte tadına baktığımızda... ...damak leziti yaratan ürünleri görüyoruz. Ancak bu ürünlerin içeriğiyle ilgili... ...tüketici olarak hiçbir bilgi sahibi değiliz. Nerede üretildi, nasıl üretildi... içerisinde hangi malzemeler var... ...sağlık açısından bize getirisi nedir, götürüsü nedir? Ama merak da itmiyoruz değil mi? Ee, şimdi genel tüketiciye eğilimin... ...evet bu sorunun cevabına evet demek zorunda. Hem genel tüketiciye eğilimi böyle ama... ...bizim zaten varoluşumuz nedenlerinden biri... ...tüketiciyi bu konuda aydınlatmak, bilinçlendirmek... Ve yola çıkın, çıkış nedenlerimizden birisi de bu. Peki o merak duygusu ne zaman yok oldu ya da neye bağlı olarak? Çünkü öncesinde biz hep yediğini sorgulayan e, insanlardır. O yediğinin içinde ne olduğunu ya da nasıl üretildiğini ne zaman unuttuk? Neyden sonra, hangi eşlikten sonra? Şimdi e, biraz tabii daha geriye gitmek gerekir. E, Türkiye'de e, genelde kırsalın bildiği bir konudur bu. E, Dünya Bankası şöyle bir fon oluşturdu ve köylüye dedi ki üreticiye yani siz ekmeğin biçmeyin biz size senede şu kadar para vereceğiz. Köylü basit bir matematikle ha ben ekip biçiyorum ama ben bu kadar parayı zor kazanıyorum bir de eziyetini çekiyorum bu işi dedi. Ve köylüyü yani üreticiyi topraktan kopardılar. Hmm. Topraktan kopmakla da kalmadı köylü ektiği ürünü tohumunu da çoğaltıyordu. Tohumdan da koparttılar. Ya da bunu yapanlara, bunlar, bunu yapanlara, yani üretme merak içinde olanlara da başka türlü e, etkettiler. İşte e, çok kabul görmeyen ya da doğal olmayan tohumlar vermeye başladılar. GDOS'u bozulmuş, üzerinde oynanmış diyeyim. O tohumların üremesi için işte toprağa bir, e, kimyasal malzemeler, yani gübre atılması önerildi. O ...atılan gübrenin ortaya çıkarttığı yeni canlılar oldu bu bitkiye karşı. O bitkileri, şey o canlıları öldürmek için başka ilaçlar falan derken böyle bir karmaşa doğdu. Bu karmaşanın sonucunda başka bir şey oldu ama kısa dönemde çok üreten üreticiler olmaya başladı. Yani senede bir kilo diyelim ki fasulye üretiyorsa bu üç kiloya beş kiloya çıktı. Ama gözükmeyen tarafı şuydu, üç sene beş sene sonra... O toprak çölleşmeye başladı. O su kirlenmeye başladı. Ve arkasından hiç üretemez duruma geldi köylü. Bunu gördüğünde geç kaldı. Evet. Bunu gördüğünde geç kaldı. Şimdi bizim bu çalışma alanlarımızdan biri köylüyü bu anlamda da yani e, ilgili kurumlarla kimlerdir bunlar? İşte ziraat odaları gibi bu işi bilen, bu işin eğitimini almış kurumlarla temas halindeyiz ve onların e, bilgi ve beceri anlamında desteğini de alıyoruz. Onlarla Diyalog halindeyiz. Çünkü biz konuyu böyle e, konunun uzmanı gibi bilmiyoruz. Biraz el yordamıyla biz bu işi ve duygusal da yapıyoruz. Yani diyoruz ki geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız hastalanmasın. Gedeoğlu ürünlerle beslenmesin. İşte, artı e, dünya genelindeki tohum üzerinde oynanan oyunlar var. Bugün Kargil'in Türkiye'de ne işi var, niye geldiğini e, kamuoyu biliyor mu? Ya da işte Kargil'de bugün direniş var. Mesela çalışanlarına Hı -hı. da bile ücret ödemiyor. Hı -hı. Ama Kargil bu Hı -hı. ülkede e, tohumu ele geçirmek üzere gelmiş olan bir firmadan bahsediyoruz. Türkiye'de var olan doğal tohumu eline geçirecek. Kendi üretmiş olduğu tohumları da piyasaya sunacak. Böylece tohum tekeller oluşturuluyor. Bu tohum tekelleri gelecekte bizim üreticilerimizin e, yeni bir ürün üretme ya da karginin ürettiği tohumlar dışında tohum ekme gibi bir şey ol olamayacak. Hı hı. Bu konuda da e, ziraat odaları özellikle çalışma yaptı. Ankara'da ve İstanbul'da iki ayrı e, panel e, çalıştığı yaptılar. Burada özellikle bunun üzerinde durmaya başladılar. Devletin e, bu konuda almış olduğu e, bir yasa oluşturmaya çalıştılar. Bu yasada e, ...yerel tohumu üretemezsin, çoğaltamazsın... ...satamazsın gibi bir madde var... ...bildiğim kadarıyla kabaca biliyorum burasını... E, ...bunun üzerine... E, ...Ziraat Mühendisleri Odası harekete geçti... ...ve bunun değişmesini istediler... Hı hı. ...gerekçesi de şuydu... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda... ...atmış olduğu uluslararası... E, ...imzalar var... ...kendini bağlayan... Hı hı. ...dolayısıyla şimdi şu anda... ...şu anda e, hükümetteki e, ilgililer... E, ...yaptıkları bu hatayı gördüler... ...bunu nasıl düzeltiriz demeye başladılar... Şunu söylüyorlar şu anda köylü kendi tohumunu üretir ama satamaz. Bu işin ticaretini yapamaz gibi böyle. Şimdi toparlarsak toparlarsak valla bu iş o kadar karmaşık bir hale geldi ki ben önce kendi yaşamımdan çocuklarımın ve torunlarımın yaşamından endişetmeye etmeye başladım. Yediklerinden dolayı içtiklerinden dolayı çünkü o yediğiniz içtiğiniz sizi tekrar bir başka e, şeye, mecraya taşıyor. Sağlık kurumuna taşıyor. Hastalanıyorsanız. Evet. Sağlık kurumu sizi nereye taşıyor? İlaç teröristlerin kucağına taşıyor. Gidiyorsunuz, onların önerdiği ilaçları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu bir, bir döngü olarak sizin sürekli hayat içinde kazandığınızı sizden tekrar tekrar geri alıyor. En sonunda mezarda alıyorlar. Mezar fiyatlarının ne olduğunu herhalde bilirsiniz. <gülüyor> Bilmiyorum ama. Yani sonuçta e, biz bunu... Tersine nasıl döndürebiliriz? Tersine döndürmemizin yolu bir defa kolektif bir akıldan geçiyor. Yani hepimiz bir araya geleceğiz. Doğruları bilen insanlar bir araya girecekler. Bir potada düşüncelerini eritecekler. Oradan bir sonuç çıkaracaklar ve yeniden üreticiyi toprakla barıştıracağız. Yeniden bunu nasıl yapabiliriz? Bunu valla bugün göz gördüğüm kadarıyla e, kooperatifler aracıyla yapabiliriz bunu. Gıda toplulukları da bu konuda kendilerini eğitiyor. Yani içten içe de kendi kendine eğitiyor. Evet. Ve bu bilgilerini de e, üreticilerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, tohumu yeniden e, bir araya getirmek zorundayız. Evet. Toparlamak zorundayız. Ben çok bir dipnot olarak söyleyeyim. E, önemli bir politikacımız, politikacımızın eşi bir köye gidiyor. Köydeki ninnelere diyor ki ya diyor elinizde diyor, eskiden kalmış tohumlar var mı diyor. Eskiden kadınlar tohumları böyle beze sarar bir köşeye ya da bir böyle kova bir yere yerleştirilermiş. Hı hı. Ve köylüler gayet iyi niyetli bir çağrı diye. Aa bende işte bir karpuzum vardı ya da işte buğdayım vardı getirip veriyorlar. Ee, çok garip fiyatlar dönüyor bu e, özel tohumlar için piyasadaki fiyatlar. Yani bu biraz evvel dediğim o tohum piyasasındaki çalışan... Teröristler diyorum artık ben onlara. <gülüyor> bu teröristler çok e, uçuk rakamlarla bu yerel tohumları satın alıyorlar. Yerel tohumları satın aldıktan sonra o çeşitliliği bozuyorlar. Ve kendi istedikleri çeşitliliği oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, <gülüyor> biz, de, biz de bütün bunları alt alta yazarsak dedik ki ya dedik, ne yapabiliriz? Bu gıda terörüne karşı ne yapabiliriz dedik. Ve biz hepimiz e, 55 beş ile 75 yaş arasında emeklileriz. Hı <gülüyor> hı. Yani bir de yaş grubumuz bu ve emekli maaşlarımızdan artırdığımız harçlıklarımızla bir çalışmanın içerisine girdik. 3-5 sene içerisine bir taraftan üreticiyi tanımak, bir taraftan ürünü tanımak, bir taraftan tüketiciyi tanımak, tüketicinin taleplerini almak. Bu anlamda işte paneller yaptık, söyleşiler yaptık, kurultaylar yaptık, çalışmalar yaptık yani. Ve kendimizi de olgunlaştırıyoruz bu arada. Ve bu sene yani 2018'in Ocak ayında kurumsal olarak Halk ve kurduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Olsun. Ve ilk genel kurulumuzda Ocak ayı içerisinde yapacağız. Kısmet olursa sizi davet ederiz. Git İnşallah. İzlersiniz. İnşallah. İnşallah. Evet. Peki gelelim Çalıştay'a. Bir önceki Çalıştay 2017'nin 9 aralığında olmuştu. Tam bir sene geçti. Evet. O zamandan bu zamana ne kadar yol kat edildi? Neler yaptık gıda topluluklarıyla? Ve bu üçüncüsü düzenlenecek olan Çalıştay'ın bir ana teması var mı? Evet. Şimdi aslında ikinci çalıştayda e, ilk çalıştayı sadece Yeryüzü Derneği olarak gerçekleştirmiştik. Hı hı. İkinci çalıştayda yeni paydaşlar da bize katılmıştı. Burada aslında yeni bir deneyim başlamıştı. Evet. E, hani bu birbirine etkileşim, e, ortak karar alabilme ve e, ortak örgütlülük, organizasyonların birlikte düzenlenmesi gibi şeyler. Hani çok da alışık olmadığımız bir süreci başlattı. <gülüyor> bu yıl e, paydaş sayımız çok daha arttı. 17 paydaşı ulaştık hmm, bu yıl çalıştayda. Tabi bu paydaş sayısı arttıkça aslında aramızdaki etkileşim ve bilgi paylaşımı çeşitlilik ve zenginlik artıyor. Bu da çıkacak sonuçların daha bizi öteye götürmesine sebep olacaktır diye zaten eminiz düşünmüyoruz <gülüyor> eminiz. Bu yılki paydaşlarımızı sayalım isterseniz. Lütfen. <gülüyor> Anadolu Yaşam Kooperatifi, Banodura Gıda Topluluğu, Beşiktaş Kooperatifi girişimi, Bitot, o da Batı İzmir Topluluk Destek Tarım Grubu diye geçiyor. Hı hı. Bostan'dan Tatavlı'ya Gıda Topluluğu, DBB yani Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı, Dürtük, Direni Üretici Tüketici Kolektifi, Ghetto Geliz Ekoloji Topluluğu, Halk Beskop, Halk Evleri Beslenme ve Gıda Atölyesi Tüketim Kooperatifi açılımında söylemiş olalım. Homeros Gıda Topluluğu. Kadıköy Kooperatifi, Koşu Yolu Kooperatifi girişimi, Kuzey Adana Gıda Topluluğu, Senin de Bir Kobanın Olsun Gıda Topluluğu, Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Gıda Topluluğu. Bunlar paydaşlarımız, bile de destekçilerimiz var. Bu yıl Paydaş ve destekçileri ayırdık, Hı -hı. hani organizasyon aşamasında Tabii. daha etkin bir dile getirebilmek için. Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü, Ekoarito.org, Gıda Henrik Böl Vakfı, Kadıköy Kent Konseyi, Sarıyer Belediyesi, Sıfır Çöp Platformu'nda destekçilerimiz buyuruyor. Ee, Gıda topluluklarının gelişmesi için Buğday Derneği'nin platformu olan Gıda Toplulukları Org e, yine çalıştığımızda destekçilerimizden birisi. Etkinlik ücretsiz. Etkinlik ücretsiz. Etkinlikle ilgili de aslında önemli notlar kısmımız var etkinliğimizde. Hı hı. O birazcık kritik, önem arz ediyor. Hı hı. Yani orada birkaç şeyi belirteyim isterseniz yani Katılımcılar lütfen, gelirken lütfen. nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili ee, Öncelikle e, sizin de arkadaşlar ekleyecekleriniz olsun lütfen evet. şey yapalım. Ee, Öğle yemeğini en önemli noktalardan biri hep birlikte getirdiklerimizle <gülüyor> yapıyoruz İmece usulü Evet imece usulü yaklaşık yani 400 kişi geldiği için bir de bir taraftan Hı -hı. çok Hı -hı. önemli arz eden bir konu O yüzden e, katılımcılardan gelirken e, paylaşmak istediği Hı -hı. yiyecekleri getirmelerini rica ediyoruz onun dışında araçla gelmek isteyen varsa e, bu da kritik bir durum. Hani içeriye giremiyorlar üniversitenin. Onun hı hı. da bilgisini vermiş olalım. E, kantinden ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. simultane çeviri olacak yine. Hı hı. E, bir konuğumuz var yurt dışından. E, Niyeleni bağlantısıyla, Polonya bağlantısıyla Wawel Gıda Kooperatifinden e, Paulina Firak isimli bir hı hı. E, yabancı katılımcımız var. Onun sunumu da simitone tercüme ile e, şey e, gerçekleştirilecek. Hı hı. O oturum içinde kulaklıklar almaları gerekiyor. Normalde kapıda kimlik istemiyorlar bazen ama ola hani isterler diye iki kimlik getirirlerse her türlü hı hı, e, hı hı. durum için iyi olur. Tamam. Programa da... Ben Herkesi bir şey isterim. ekleyebilirim. Lütfen. Evet. Ee, bu arada öğle yemeğinden bahsetmiş baş bahsettiğimiz için çöp çıkarmamak adına matara evet. bardak çapa e, pardon tabak çatal gibi evet. malzemelerimizi yanımızda getirirsek Hı. güzel olabiliriz. Ant, anti plastik malzemeler olması şey, <gülüyor> koşuluyla. <Evet. gülüyor> Zaten destekçilerimizden biri de sıfır çöp platformu kendileri de bir paylaşım <gülüyor> yapacaklardır. Ee, şeyde etkinlikte Facebook'tan takip ederseniz. Tamam. Peki Çalıştay programından bahsedelim biraz. Evet, çalıştığımız yine sabah saat 9'da başlayacak. Ee, i̇lk olarak yine atölyelerle açılış yapacağız. Hı hı. İşte kentte ekolojik atık dönüşümü, kompost, sirke yapımı, merhem atölyesi, bira atölyesi, laktofermente, probiyotik, turşu atölyesi. Ve e, öğleden sonra da iki atölye olacak. Probiyotik gazoz yapımı ve balkon ve kent bahçeciliği atölyeleri olacak. Ardından da e, küçük bir ara verip e, şey yapacağız. E, açılış konuşmaları, paylaş ve destekçilerin tanıtımı. Ve bunun ardından da yabancı misafirimiz. Pahal ile Fırak e, bir oturum sunum gerçekleştirecek. Yaklaşık bir saat sürecek ve öğle arası. Öğle arasının ardından e, paneller ve oturumlar başlayacak. E, burada hani çeşitli konularımız var. Hı hı. E, mesela Kazım abinin bahsettiği yerel tohum ve tohum. ...yansımcılık yasası ve yansımaları ile ilgili evet. bir oturum doğrudan olacak. İşte gıda toplulukları ile diğer topluluklar arasındaki köprüler... ...zaten bu hani çalıştığımızın genel temasını aslında çıkartmadık tema olarak... Hı hı. ...ama konularımızın genel bağlamına bakacak olursak... ...üretici, tüketici, şey türetici, türetici gıda toplulukları ve gıda toplulukları ile gıda toplulukları arasında... Bağlantıyı etkileşimi arttıracak bir konu kapsamı var. Orada bir kopukluk olduğu için mi e, en çok buna eğilim gösterdiniz? Yani orada bir iletişim şeyi mi var? Evet orada bu aslında e, bu bahsettiğim üç alanda da hani gıda toplulukları türetici alanında bir iletişimin gelişmesi gereken bir alan orası. Çünkü hani katılımı arttırmak gönüllü katılımına özellikle ve bu konuya dikkat çekebilmek için hı hı. E, o bilinci uyandırmak gerekiyor. Ee, Üretici ile gıda toplulukları arasındaki ilişkide de e, bu ilişkiler yeni yapılandırılıyor. İşte katılımcı onay sistemi, topluluk destek tarım sistemi gibi hı hı. E, araçlarla, araç diyelim şimdilik onlara e, nasıl yapılabileceğine dair bunu geliştirmek üstüne tartışmalar yürütülecek. Son aşamada da gıda toplulukları ile üreticiler e, gıda toplulukları ile gıda toplulukları arasında e, i̇lişkilerin güçlenmesi Bu da aslında bütün bu hareketin güçlenmesini sağlayacak bir şey Hatta geçtiğimiz çalıştaydan sonra Biz e, yaklaşık 10 Topluluk bir araya gelerek Topluluk destekli tarım ağı diye bir şey kurduk Ekövete aracılığıyla hı hı. Ee, şimdi bu yeni paydaşlar da e, niyet edenler ona katılacaktır. Bu bir iletişim ağa, haber ağı şeklinde başladı. İşte Facebook'ta sayfası var, grubu var. Kendi sorunlarımızı forum dışında da tartışmak için hani bütün bu ilişkilerin gelişebileceği bir atmosfer yaratmak istiyoruz. Onun dışında da zaten bütün bu örgütlerin derdi olan işte e, ilaçsız tarım, doğal gıda, yerel tohum, yani aklınıza gelebilecek bütün hı hı. bu sorunlara dair de diğer başlıklarda konularda var ve son olarak aslında yine dikkat çekebileceğimiz bir konu gıda topluluklarının yaşamı dönüştürmesi bu yaşam yaşamın zaten bir dönüşüm evet. olduğu bu da eden <gülüyor> bir sloganıdır yaşamın dönüşümünde biz şu konulara değinmek istedik birincisi tüketim alışkanlıklarının dönüşümü kısmı var bunun. Bir taraftan da ama e, bu örgütlenmelerin e, Anadolu'daki mücadeleleri nasıl bir e, motivasyon destek yani nasıl bir destek olabilirse işte bunları konuşacağımız bir forum başlığı olsun istedik ve bu başlığı da ona göre yapılandırmaya çalıştık. E, şimdi bu forum başlıklarının içerisindeki soruları e, Facebook etkinlik sayfamızdan paylaşacağız bu sefer. Paylaşacağız, geçtiğimiz yıl paylaşmamıştık e, geçtiğimiz çalıştaylarda ki hani gelenler de üstüne bir düşünüp e, o şekilde o forumlara ha, girebilsinler şeyden, diye. Çal çalıştay'dan önce mi paylaşacaksınız? Evet çalıştay'dan <gülüyor> önce paylaşacağız. E, daha Aslında şey çalıştay'dan önce paylaşın tabii ama buradan da söyleyebilirsin. Yani e, bir iki üç dört tane soru var orada. Hı -hı. E, programı dinleyen kişiler şimdiden düşünmeye başlayabilirler evet, mesela bence. Mesela gıda topluluklarının yaşamı dönüştürmesi başlığındaki sorularımızı okuyalım. Gıda toplulukları toplumsal dönüşüme katkı sağlayabileceği konular neler olabilir? Hı hı. Gıda toplulukları toplumsal ölçekli bir dönüşümde nasıl rol oynayabilir? Gıda topluluklarının toplumsal dönüşümü mümkün kılmak için ne gibi araçlardan faydalanabilir ve imkanlar yaratabilir? Bu ne şekilde yapılabilir? Topluluk destekli tarım modelinin yaygınlaştırılmasıyla yereldeki üreticiyi korumak ekolojik mücadelenin devamlılığına destek sağlayabilir mi? Ekolojik tahribatları azaltabilir evet. mi? Gibi yani aslında bunlar çok önemli sorular Hı -hı. Temelde gıda topluluklarının hem varlığını sorgulayan hem de işlevini sorgulayan sorular Onun için hani gelmeden önce bu soruları düşünüyor olmak çok önemli Hı -hı. Ee, Peki çalıştığım bütün bu şeyinden sonra yapı, çalıştığı yapıldıktan sonra çıktılar paylaşılacak mı? Ee, ve bunun Hı -hı. üzerine bir çalışma yapılacak mı? Yapılacak aslında ikinci çalıştayın çıktıları konusunda bir sorun yaşadık. Yani e, toparlanması biraz hı hı, zor oldu. Hı. Organizasyonel bir sorundu. E, o yüzden biz onu e, basılı olarak çıkartmadık ve muhtemelen şimdi hani arkadaşlarım da buradalar. Hani onu dijital olarak çıkartacağız gibi gözüküyor. Hı hı. E, hani Gecikmiş oldu tabii bu çalıştaya yine yetişemedi. Birinci çalıştayımızın zaten kitapçığı evet, vardı evet. onu biliyoruz. Bu çalıştayda hani çok daha organize ve hızlı bir şekilde e, bu sonuçların çıkartılması hedeflerimizden bir tanesi. Gelen katılımcılarla paylaşılacağı gibi aynı zamanda katılamayanlarla da paylaşılacak mı? Evet. Evet evet bütün herkese açık olacak açık. Web sayfanızdan mı paylaşıyorsunuz? Ee, yani öncelikle etkinlik sayfasından paylaşırız muhtemelen herkes orayı takip ettiği için. Yani e da paylaşır ve diğer paydaşlarımıza da tek tek paylaşırlar diye düşünüyorum. Hı hı. Bu evet Didem. Yani e Son sözler Lütfen. Hani bir şeyler düşünelim. <gülüyor> Son söylemek dakikalarımız. Yani aslında bizim için en önemli şey gerçekten bir araya Hı -hı. Yani Çalışlayın e, esas önemsediği noktalardan bir tanesi de bu. O yüzden Hı -hı. köprüler dedik. Hı -hı. Çünkü bir araya gelmeye, bir bir araya bir arada karar almaya, bir arada tartışmaya e, ve bir arada bir pratiği üretmeye ihtiyacımız var. Bir şeyler yaratmaya ihtiyacımız var. Bu evet gıda temelli ama aslında onun çok daha ötesinde yani işte demin mesela işte soruların bazıları buydu aslında Topyekün bir ekolojiden bahsediyoruz hepimiz bunun bir parçasıyız ve var olan tahribatları işte var olan sorunları ne kadar dönüştürebiliriz birlikte neler yapabiliriz aslında en büyük ihtiyacımız bu. O yüzden istiyoruz ki herkes Hı -hı. gelebilsin Hı -hı. ve sadece gelmesin bizimle bu yolda birlikte yürüsün istiyoruz. Evet. Çok... Hep beraber birlikte dönüştürelim. Bunun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Evet çok kıymetli. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında 8 Aralık Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde gerçekleşecek olan 3.